Oh, <laughs> good. ste yeah. Kainat, bugün 6 Mart Perşembe, Yıl 2014, Ay 3, Gün 65, Kasım 119 1435, Hicri Cemaziye Evvel 5, 1429, Rumi Şubat 21 Üçüncü Cemre, Toprağa, Ağaçlara Su Yürüme Zamanı Büyük Saatli Marif Takvimi De neta y de madre leña me da cast si en torno a los ojos te calteiza te canta valle más que un real cómpreme usted este usted este Herkese Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete Programı altın dördüncü Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madre Tom Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Saramontiel'den La Violetera Çiçekçi Kız adlı şarkıyla Çiçekçi Kadın adlı şarkıyla açılışımızı yaptık. Çünkü... Ve Günler Yürümeye Başladı Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 6 Mart Çiçekçi Kadın Georgia O'Keefe resim yaparak neredeyse bir asır yaşadı ve resim yaparak öldü. Tabloları yalnızlığın çölünde bir bahçe yarattı. Georgia'nın çiçekleri, klitorisler, vulvalar, vajinalar, göğüs uçları, göbek delikleri, kadın doğmuş olmanın sevinciyle kutlanan bir ayinin, şükran ayininin kutsal kadehleriydiler. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugün başka neler olmuş? Ona da kısaca bakalım. 1927'de bugün İstanbul Radyosu yayına başlamış oldukça yeni bir tarih, yakın bir tarih. 1977'de bugün devrin başbakanı Süleyman Demirel 1 saat 10 dakika süren bir televizyon konuşması yapmış. Bu konuşmada, bu önemli ve uzun konuşmada 1977 bütçesinin hedeflerini anlatmış. 1 milyondan başladık, 100 milyara geldik, Türkiye'de trilyonları telaffuz etmeye alışmalıdır, demiş. 1986'da basın tarafından basına sansür yasası olarak tanımlanan küçükleri muzır meşriyattan yani zararlı yayınlardan koruma yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün 1986'da kabul edilmiş. Günün haberlerine bakacak olursak, Şimdi günlerden beri şeylerden bahsediyorduk. Montaj, dublaj, dekupaj, şantaj, sabotaj ve mangraj'dan. Ama montaj değilmiş. ilk defa olarak bugün önemli, çok önemli bir dönüm noktası var. Başbakan Erdoğan daha önce yapılmış konuşmaları, dinlenme, tapeleri deniyor ortaya konulan kayıtları ortaya konan konuşmalarının montaj olmadığını dolaylı yoldan kabul etmiş. Hatta doğrudan kabul etmiş. İkisini evet. evet. Ikisini. Birisi Milli Gemi, Milgem ihalesine ve Aydın Doğan'ın da Yargıtay'daki davasına müdahale ettiği yolundaki konuşmaları doğrulamış ve şöyle savunmuş. Birinde devletin kazancı oldu. Diğerinde de Sermaye Piyasası Kurulu uyardığı için bakanıma takip et dedim diyor. Yani yargının yerine geçtiği adalete müdahaleyi kabul ettiği yolunda önemli haberler var ve e, Barolar Birliği Başkanı e, aynı zamanda çeşitli baro, başkanları Yarsav gibi derneklerin başkanları eş başkanları ve hukukçular bunun Yargının yerine geçtiği iddiası olduğunu, yargıya müdahaleyi de açtığını aslında bu görüşmelerin şey yapmışlar ve kabul ettiği belirtiliyor. Anayasal bir suç işlediği Barolar Birliği Başkanı'ndan, Yarsav'dan, Yargıçlar ve Savcılar Derneği Başkanı'ndan ve İzmir Başka Barosu Başkanı'ndan yorumlar geliyor. Çok. Evet. Önemli bir durum. Yani ne oldu şimdi? İllegal bir faaliyet ürünü olan bu olayın içeriğini tartışarak ona meşruiyet mi kazandırdı Başbakan Erdoğan? Çünkü Sadullah Ergin öyle diyordu. Kendisi öyle sanıyor ama e, emin değilim evet. ihaleye fesat karıştırma itirafı olduğu da belirtiliyor. Çeşitli gazeteleri takip etmeye çalışıyoruz. Yani elimizde hürriyetten montaj değilmiş diye manşet, kocaman bir manşet radikalde yargının adayeten müdahaleyi kabul etti yargının yerine geçti. Cumhuriyet gazetesinde başbakan yargıya ve ihalelere müdahalesine ilişkin ses kayıtlarını doğruladı ve kabul etti diye büyük bir manşetle vermiş. Ulan eski adalet bakanı ne oldu? Ben onu üzüldüm. Nasıl? Eski adalet bakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sadullah Ergin illegal bir faaliyetin ürünü olan bu olayın içeriğini tartışarak ona meşruiyet kazandırmak istemem. Kale de almıyorum. Tapeler GdO olduğu şeklinde bir açıklama yapmıştı. Şimdi bu açıklamanın tam tersi bir şekilde Başbakan'dan gelen bir açıklama var. Bakalım Hatay Milletvekili Sandullah Ergin ne diyecek ya da bir şey diyebilecek mi? Bir şey demesine lüzum yok. Daha önce de aynı şey Bülent Arınç için olmuştu. Bir şey dememişler. Yani de. Ondan sonra bir özgür ağırlığın vardı vesaire falan demişti. Özgür ağırlıktan sonra onu bozmuştu Başbakan. Darma Doğan doğru evet. etmişti, evet. onun da özgür ağırlığı falan kalmamış olduğunu öğrenmiş olduk. Mühim değil. Yani devam ediyor herkes yoluna. Fark etmiyor. Senin merakın boşuna yani. Seni üzmek istemezdim sabah sabah ama. Girişte biraz acı oldu ama olsun. Sahtel Daha acı çok fazla haber var. kadar üzülmene düzüm yok. Bir ikinci çok. Yani bütünüyle böyle itiraf vizyonda demiş Bir Gün Gazetesi'nin manşeti başka önemli haberler var hukuku çiğnemeye yönelik evet internete sızdırılan yeni ses kayıtları var bu kayıtlardaki iddialara göre Başbakan Erdoğan Sadullah Ergin'e talimat vererek bu seferde Danıştay seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı iddia ediliyormuş onları da kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz fakat başka önemli bazı şeyler de var onlara da kısaca özet olarak şimdilik değinelim devletin zirvesinde ele alınan istihbarat raporlarının seçim sonrasında gezi türü eylemler öngördüğü ve kalkışma başlığı altında tartışılan önlemler arasında olağanüstü hal, o hal bile olduğu belirtiliyor. Bu da Taraf gazetesinden bir manşetten Ankara'da tehlikeli senaryolar diyor. Bir başka şey de bu. Gene ondan sonra bir başka o olay fezlekelerin ayıklanarak meclise gönderilmiş olduğu ve bekletilmiş olduğu gibi bir durum var. Bakanların hakkında soruşturma açılan bakanların meclise meclis kapanmadan dört eski bakanın fezdikesinin ayıklanarak meclise gönderildiği ve dört gün muhalefetten gizlendiği ortaya çıkmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yani yetmiş 6 milyon galiba o vatandaşlarının gözünün önünde olan hatta dört buçuk pardon yedi buçuk milyar dünya vatandaşının da aşağı yukarı gözünün de geçtiği yani edebilecek olan bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması var ama onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gizlemişler Anne, Meclis sorumu başına. sormaya devam ediyorum anayasal bir suç değil mi bu gizleme durumları Öyle görünüyor. Öbürü de anayasal bir suç zaten. Yani bu mahkemelerin müdahale edilmesi de tartışılabilecek bir tarafı olduğunu zannetmiyorum. Yani maksat milli irade bilmesin deniyor. Yolsuzluk soruşturmalarında dört bakan hakkındaki fezleke 28 Şubat'ta meclise ulaşmış. Ama Meclis Başkanı Çiçek imzalamadığı için genel kurul gündemine gelememiş ve meclis tatile girmiş. Muhalefet ne yapmış diye soracak olursan karikatürlerde diye bir ses çıkar ya. Ama nereden bilsinler ki geldiklerini? Başbaki şeyin önüne, e, Meclis Başkanı'nın önüne geldiklerini nereden bilsin muhalefet partileri? Yani biliniyor mu böyle bir prosedür var mı açıkçası? Yani e, tepkiler geliyordu şimdi hem CHP tarafından hem MHP tarafından gelen tepkiler vardı bu fezlekiler nerede diye. E, her gün sorsalar da. E soruyorlardı. Mut, mut o zaman soruluyordu bu CHP tarafından özellikle. Ama yani meclis başkanının masasına gelip de bu masaya gelmesinden haberdar olmaması muhalefetin pek fazla yapabileceği bir durum kalmadığını gösteriyor galiba orada da. Yani buna cevap vermesi gereken e, Cemil Çiçek. Dünkü Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek. Evet. Bir de 10 önemli haberlerden biri de 10 sosyal güvenlikle ilgili yüksek rütbeli sosyal güvenlik kurumunda 10 üst düzey yetkili görevinden alınmış. SGK'da? Evet. Sebep? Yeni bir hükümet politikası. Bazı yetkilileri tehdit olarak görüyorlar herhalde onun için. Paralel bu da çok yapılar. önemli, evet. Paralel yapılara gelince, şimdi bu daha önce verdiğimiz bu haberlerin herhangi biri yani montaj olmadığı Başbakanın kabul ettiği yargının yerine geçtiği e, Cumhuriyet Halk Partisi de kaldırın mahkemeleri nasıl olsa kararı o veriyor. Bu hırsızlıktan daha ağır demiş mesela. E, bir takım saldırılar da olmuş. HDP'lilere ve Cumhuriyet Halk Partililere, Halkların Demokratik Partisi'ne 5 bin kişi HDP il binasına yürümek istemiş böyle şeyler olmuş. İhaleye fesat karıştırma itirafı, meclise gitmemesi iyi. durumu, işte fezlekelerin ve Ankara'da o hal dahil öngörülen bir şey ve bir de çok önemli bir haber daha var bu Aksaray'daki linç girişimi de önemli Halkların Demokratik Partisi başkanlığına başlayan saldırılar devam ediyor saldırganların da ya Allah Bismillah Allahu Ekber diye saldırdıkları haberleri de var bir de Atatürk Orman Çiftliği'ndeki başbakanlık inşaatının hukuksuz olmadığını söylemişler başbakan mahkeme kararını tanımadığını Açıkça söylemiş biliyor musun? Yok canım. Açıkça söylemiş. Evet. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Başbakanlık inşaatı hukuksuz değil. Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular. Bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım. İçine de girip oturacağım demiş. <gülüyor> Cidem'in cümleleri kullanmış mı? Aynen okuyorum. Hiç, hiç abarttığımı sanmıyorum. Ben o, o, oynamaya meraklı biriyim. Doğru dediğin ara sıra taklitçilik, bu kalitlik filan da yapmaya çalışıyorum ama burada bir daha okuyabilir misiniz? MOTAMO okuyorum. Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular. Bu binayı durduramayacaklar. Açılışında yapacağım. içine de gelip oturacağım. Allah canına. Bir yerden tanıdık geliyor sanki. Siz ne kadar isterseniz isteyin. Oraya o binayı yapacağız demesi. Evet. Evet. De bir yerden tanıdık geliyor. Nereden acaba? Şey, e, peki bütün bu haberleri mesela biz tamamen fiktif bir şey, kurmaca bir iş yapalım şimdi. Selahattin'le siz sadece günde beş gazete okuyorsunuz. Sabah, akşam, Star, Yeni Şafak, Yeni Şafak, ve Türkiye. Tamam. İnternete de girmiyoruz, sadece telefonlarımızda dinleniyor. Selahattin'e başlayın, din, bana da bakan deyin. Olur. Siz okuyorsunuz siz geldiniz, gündelik hayatınızı yapıyorsunuz. Bütün bütün bunları öğrenmek istiyorsunuz. Ne olup bitiyor diye vatandaş olarak meraklısınız. Bakıyorsunuz, açıyorsunuz sabah. Sabah İlker bu ile Sinivri cezaevinde görüştü. Özel haber. Paralel yapı bize kumpas kurdu. Araya karışmış orada Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'ni mi okuyorsunuz şu anda? Hayır. Bu Sabah Gazetesi. Bunu o... Sürmanşet'ten mi vermiş. Özel haber olarak. Evet. Ay canına. Sabah Gazetesi'ne bakın. Arkadan şeyi de görebiliyorsunuz ama Sinem'in yeni sevgilisi Arda'nın kankasının kardeşi haberini günaydın da bulabiliyorsunuz ekinde. İsmi neymiş? Yazıyor mu? Hacı soyu ailesinde kriz çıktı. Haberimi Boş ver şimdi onun. Ne bunu... ee, diyorsunuz ufak şey, bilgiyi? Yani ben bu gazeteyi okumak istesem bunu merak ederim. İlk önce şeyden önce. Ee, ekini çıkartmış Salahattin. Onun için göremiyoruz. Ee, öyle şey olur mu? Bu gazeteler okuyorsunuz diyorsunuz. Ondan sonra habere sansür koyuyorsunuz. Peki ya, normal olarak <gülüyor> Kutlar, <gülüyor> Kutlar Vadisi pusu ATV'de Polat eski ekibiyle bir araya gelecek mi? Hı? Kim? Polat. Bu Kutlar Vadisindeki Şey Polat. Evet tabi o. Başka Polat mı var? Polat Alemdar Tamam hatırlamaya çalışıyordum Polat Alemdar. İnşallah kısmet bakalım. Eğer önümüzdeki günlerde eğer böyle bir anlaşma sağlanırsa neden olmasın diye bir açıklama mı yapmış? herhalde onu da eki aldığı için Selahattin öğrenemedi. İşte gazetelerin neden ekinin aldın Selahattin ya. Yani en okunacak kısmını almış gazetelerin. Sabah gazetesinin. Ama manşette şey var. Ortalığa çok pislik dökülecek haberi var. E bunu aylardır söylüyorlar. Evet. Ama sabah gazetesi söylemiyordu. Yavaş yavaş. Sabahtan akşama geçiyorum. Okuyorsunuz siz şimdi dünyanın... Evet. Önce de, neler olup bittiğini gidişatını göreceksiniz. Sonra değiştireceksiniz gençler. Tamam. Cemaatlere paralel baskı. Hangi cemaatlere? Derin yapılanmanın operasyonlarına. Türkiye'deki diğer cemaatlerde kasetlerden ve dinlemelerden bıktıklarını ve her ortamda aktarmaya başlayınca Pensilvanya düğmeye basmış. Başka haber yok mu? Yok. Aşağıda Yo, var. Yukarıda var. Partin birinci çıkmazsa siyaseti bırakırım. Ya of, Hep aynı hikaye. Peki. Star'a geçiyorum. Akşamın Star'ı. Yok ayrı gazeteler birbirinden. Pardon. Sabah, ben eki olarak düşündüm. Bir sabahtan an. akşama geçtik. Şimdi akşam yavaş yavaş yıldız doğuyor. Star. Yeni Türkiye'nin gazetesi. Yurdu yap yoksa elimizde kasedin var. Başbakan Erdoğan paralel yapı iş adamlarını şu okulu yaparsan teşekkür ederiz yoksa elimizde kasetim var diye tehdit ediyor. Pedagojik teröristler geliyor. mi? Nasıl değerlendireceğiz bunları? Pedagojik gangsterler oku yoksa kasetleri var. Evet aynı zamanda başbakanın sağlık durumundan çocuklarının kuaförüne kadar izledikleri haber de var. Sinsi ve düşmanca haberi. Bunu Ama insan merak ediyor başbakanın sağlık durumunu. Yani Çocuklarının kuaförünü merak etmese de sağlık durumunu merak ediliyor. Ne olup ne bitecek diye. Mesela dışarı çıkıyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi seçim şarkısını dinliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi seçim şarkılarında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bahsetmiyor. Oo Erdoğan diye devam eden sürekli Erdoğan Erdoğan Erdoğan diye ön plana sürülen bir figür. Erdoğan olmasa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hali ne olur? Bunu düşünmek lazım. Yani bundan ötürü de. Başbakan'ın sağlığında düşünmek lazım. Beraber yürüdük biz bu yollarda kalkmış mı artık beraber değil mi? O Adnan Şen Ses'in e, ölmesiyle beraber pek fazla duyulmuyor artık. Megafonlardan hoparlörler. geçtim Şafak'a artık yavaş yavaş sabaha doğ, doğduruyoruz. Lütfen. İkinci sabah. 20. yılda Yeni Şafak parti istersek 3 kadar değişir diyor. Bak bu önemli haber işte. Parti isterse 3 dönem değişir. 3 evet, hmm. dönem kuralının değişebileceğinin yerini vermiş. Ama asıl manşet abiye bak. Abiye olmaz mı orada? Abiye de olur. Abiye bak. Abiye bak. Pendik'te Başbakan Danışmanı Yalçın Akdoğan yeğenim diyerek esnafı dolandıran M'de ne çıkmış? Paralel yapı elemanı Cemaat abisi. İşte tamam. Bunu da manşet mi yapmışlar? Evet. Hem de kocaman. Haber mi bulamıyor acaba Yeni Şafak gazetesi? Bulamıyor evet. Diğer haberleri veremiyor çünkü. Türkiye'ye geçtim. Ne mutlu. <gülüyor> Türkiye'ye geçelim. Buyurun. Dinleme dış destekle yapılmış. Ha. Hangi dış destek? O kadar fazla dış destek var ki bu kadar. TÜBİTAK'ın ürettiği kriptolu telefonların dinlendiği kesin demiş. Paralel hatları acil kesin emri vermiş Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Seçimde de kaybeden gitsin demiş. Güçleri yetiyorsa yıksınlar bakalım. Olaf orada da var bak. Bir tek Türkiye'de var. Neyse tamam kanki gazeteleri de bitirdik. Biraz otobanın sağından bakın. Olaylar nasılmış? Cumhurbaşkanı'nı takip ediyordu Milliyet ve Vatan gazeteleri. Ani bir şeyle Cumhurbaşkanı'ndan medet umuyorlardı ama yokmuş. Şimdi yok. Kulaşılamıyor mu? Yani haber takibi yapmamışlar. Durum bu merkezde. Yani... Ee... Eğer Milliyet Gazetesi okuyan, okuyanıysak, yani okuyucusu isek bu gazetenin. Siz sadece bu 5 gazeteyi okuyorsunuz. Başkası şey mi yapmamız lazım? Haber takibi yapmak istiyoruz belki ama. Yani dün okuduğumuz haberin aynı şekilde bugün de devamını görmek istiyoruz. Ne olacak? Peki. Yok mu şimdi şeyle alakalı bir haber? Yok. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı... Abdülhakkül'ün DDK'ya verdiği 5 talimatla alakalı. Hiç yok. Ha var. Pardon. Çankaya dinlendi mi? Telefonlar değil, ortam dinlemesi varmış. DDK'dan bir sonuç çıkmaz demiş şeyde Kılıçdaroğlu da onları almışlar. Haber takibi var vatanda. Hmm. Şeyde yok. Milliyette yok bir haber takibi. Hani millet Geçtiğimiz senenin hızına yetişemiyor açıkçası. Geçtiğimiz sene hep haber takip olsun, seri haberler olsun, yazı dizileri olsun oldukça görünür bir şekilde ve güzel bir şekilde ilerliyordu. Son günlerde kendi yaptığı haberleri de takip etmiyorlar demek ki. Evet, üzüyorlar insanı. Montaj değilmiş. Bence günün haberi bu. Şimdi diğer şeylere de bakalım. Türkiye'de kuraklık haberleri var. Son yılların en kurak yazına doğru ilerliyor. Ve Tema Vakfı'ndan uyarılar gelmiş. Ayrıca e, kuraklığa dayanıklı tahıllar ve tarla bitkileri yetiştirilmesi haberi var. Brezilya'da çok büyük bir kuraklık haberi var ve ekinlere zarar var. MTA fiyatlarının da hızlı bir yükseliş, sert bir yükseliş olduğu Wall Street Journal'dan var. Ve e, birçok hastalık veteriner fakültesinden de gelen açıklamalarda birçok hastalık olabileceği kuraklıkla ilgili söyleniyor. Bu sıralarda İstanbul'da akşam ve gece yağmur yağmakta olduğu da dikkat dikkat edilmesi gereken bir husus herhalde. Ne kadar işe yarar bilmiyoruz ama iç ferahlatıcı bir durum olduğunu da söyleyeyim en azından şey için İstanbul için. Evet. Yani ee, İstanbul'dan daha önemli Kocaeli ve Sapanca bölgelerindeki yağışların durumu evet daha evet, İstanbul'da da bunun yeterli olacağı çok çok şüpheli ama olsun. Bu haberi de verelim. Amerika ve Rusya, Ukrayna krizini görüşüyor. Ukrayna krizi devam ediyor. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 11 milyar avroluk bir yardım var. Rusya ile işbirliğini gözden geçireceğiz diye sert atması var NATO'nun ve Seamus Mill'in de ilginç bir analiz yazısı var Kırım'daki çatışma batının büyüme hayallerinin bir sonucudur diyor, meyvesidir diyor yani Ukrayna'ya hakim olmak için, domine etmek için Ukrayna'yı dış mücadele Ukrayna'da faşistleri iktidara getirdi diyor bu çok önemli bir tespit aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa yeni naziler, neonaziler, faşistler iktidar mevkilerini tuttular. Ve önemli. Evet, bir takım... şey mısmızın içti bu şekilde bir analiz yapıyor diyebiliriz. Evet, yani şey sabit ama neonazilerin ilk defa Savaş sonrası Avrupa'da bir yerde iktidar paylaştıkları bir yer. Kendini Neomezi olarak tanımlıyorlar mı bu kişiler? Evet. Mesela Avrupa bir tarz... Birliği'ne gittiği zaman biz Neomezi'yiz. Evet, Hayrekler evet, deyilerek evet. şey yapıyorlar evet. mı? Gördünüz mü? Yoksa şeyimiz mizanın aktardığına göre mi konuşuyorsunuz bunu? Daha önce çeşitli yerlerden de var. Bunlar... Daha önce çeşitli yerlerden okuduğunuz yerlerden bir tanesi de Russian, Russian Times'da yanlış hatırlamıyorsam orada da aynı şekilde bu haberlerin hemen arkasından Putin'in sessizliğiyle beraber gelen bir ülkenin işgali oldu. Kırım şu anda işgal altında. Böyle durumlardan da bahsedebilmek mümkün. Rusya Abi, propaganda mekanizmalarını çok rahat bir şekilde kullanabilen bir ülke. Suriye'de bunu görebiliyoruz. Nobel ödününe aday gösterildi evet. Putin yahu. Adam ülke işgal etti ve Nobel ödününe aday gösteriliyor şu anda. Onu da konuşacağız tabii. Ama bu şeyde bir gerçek yani. Ee, yani bu yolsuzluğa karşı mücadele eden Ukraynalıların ve gerçek bir değişim isteyenlerin suratına çarpılmış bir tokat gibi diyor. 2 milyarder oligark da bakanlığa getirilmiş. Aynı zamanda alay eder gibi. Ve birisi de İsviçre'den işlerini yürütüyormuş. Donetsk ve Petrovsk şehirlerinin yeni valileri evet. on, onlar olmuş. Enteresan, Enteresan bir durum var. Yani Ukrayna bir asıl ihtiyaç olan şey faşistlerden a ari bir geniş tabanlı hükümet kurulmasıdır diyor. Hem yolsuzlardan altın klozetleri oturup hacetini gideren başbakanlar haricinde de o, neonaziler haricinde tamamen de tamamen yolsuzdan olan bir... batmış bir Yanukovic gene de seçilmişti diyor. Batı buna da büyük bir riyakarlıkla şey yaptı diyor bunu görmezden geldi de diyor. Evet, benim... Ama yani benim aklım hala almıyor. Karşısında biz ne onu izlediyiz diye elini uzattığınız zaman... Avrupa Birliği'nin özellikle Almanya'nın bu oluşumu desteklemesi ya da neden destekli yer oluşu hala bilmiyorum benim için büyük bir soru işareti. Evet yani Böyle bir gelişme durum var. var. Putin'in resmen Nobel Barış Ödülü adayı olması var ki hakikaten şahane bir durum. Sebep olarak da Suriye'ye yurt dışından gelen bir askeri müdahaleye diplomatik yollardan engel olması, Birleşmiş Milletler güvenlik kararlarından da arkasını alarak ee, bir şekilde bu müdahale engel olması. Kırım'da bunlardan hiçbiri bahsedilmiyor ama. Bir diğer taraftan müdahale bu. Engellediğim operasyonun gerçekleştiği ülkede, Suriye'de ise Şam'da rejim güçlerini kuşatması altında bulunan yerlilik mülteci kampında açlıktan ölenlerin sayısı 126'ya çıkmış durumda. Bir, şey, evet. yani, bir diğer taraftan da okullar bombalanıyor. Mesela geçtiğimiz gün Dirdar bin el Azvaz, e, Azvar özür dilerim. Özel okulun da hedef alınan bombalarda Humus kentinde Suriye'nin 17 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Evet açlıktan ölenler <gülüyor> ve kör bir şekilde gökyüzünden yağan bombalar. Insanlar. Evet. Bir de, bir e, de Nobel ödülleri bunların Nobel akabinde. AIPAK'ta da güçlü İsrail lobisinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu bir konuşma yapmış ve e, bu İsrail'in boykot yatırımların geri çevrilmesi ve yaptırımlar yatırımların geri çevrilmesi ve yaptırımlar diye boykot divestment and sanctions hareketine de cepheden saldırmış ve bu bunlar Yahudi düşmanlarının işidir demiş fakat ilginç olan şey de Obama bile İsrail, uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalır, sürekli olarak Batı şerriye işgal altında tutarsa diye ilginç bir konuşma da yapmış. Evet. Hem de Jeffrey Goldberg ile konuşmuş. Yani çok kötü şöhrete sahip Filistinlileri e, hapsettikleri bir hapishanenin baş gardiyanı Jeffrey Goldberg ile bir, ona bir mülakat vermiş. Fanatik bir İsrail yanlısı. Eski bir İsrail muhafızı hapishane ona söylemiş. Bir nokta gelir bunu sürdüremez. Olursun demiş. Bunu dediği de sürekli 67'den beri devam eden uluslararası hukuka ve her şeye aykırı işgal. Enteresan bir durum var. Yani meydan okuyor Netanyahu da. Bu sıralarda Netanyahu başkalarını, başka bazı ülkelerin ismi lazım değil şeyini hatırlatır gibi oldu. İsmi lazım değil deyip böyle insanları ve benim yani ben insanlardan farklı değilim tabi bu da yanlış anlaşılmasın ama merak içinde bıraktığınızın farkında mısınız? Biraz düşün bizim fizik hocamız öyle derdi. Bu Ben burayı anlamadım dediğimiz zaman fizik dersindeki anlamadığınız pek çok şey olurdu sınavlarda. Senin kafanın içinde biraz beyin var yavrum düşün derdi hocamız. Açık Açıkgaste. in me So remove this doubt from my heart little boy And let me live my life knowing you care Remove the doubt from my mind little boy And let me breathe again feeling my love is shared Each time we meet, you make me feel so incomplete. There's no joy in the air. I just don't think you care. Close the door, About forevermore for and may it nevermore make me unsure. Turn the key. Lock away the doubt in me, keep it in the dark, not in my heart. Be more day completely surrender your love to me. Be sweet and not discreet.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 I just don't think you can do this doubt, get in my heart, do this doubt, The Supremes grubunu dinlemekteydik açık radyoda. Remove this doubt, yani bu zihnimdeki şüpheleri dağıt diye yalvarıyordu kızlar sevgililerine. Şarkı böyleydi yani. Bizim kafamızda da pek çok şüphe var. Ama böyle güzel şarkılar çalarak dağıtacağımıza inanıyoruz. Burası Açık Radyo. Saat 8.49'a 20 var. Ve kuşkular henüz tam dağılmadı ama yumuşamıştır diye umuyorum. Sizin gazetelerinizi bir kenara bıraktık eklerinizi falan. Attık. Teşekkür ederiz. Günde böyle bir 4 dakika yetiyor bize zaten hepsini okumak için. Magazin hariç. O ay bütün güne yayılıyor değil mi o? Hayatımız da yayılıyor. Evet. Şimdi bu hukuk içinde kalınması uyarısında bulunmuş Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Tıpkı beklenildiği gibi. Sonunda gelmiş mi bu çare? Gelmiş. Hukuk Güzel. içinde kalınmalı. Her şey hukuk çerçevesi içinde halledilmeli demiş bugün karşılaşılan problemlerin hukuk çerçevesi içinde muhakkak çözülmesi gerektiğini evet, anlıyoruz. Türkiye'ye baktığınız zaman artık anayasaya dair olan suçların da daha belirgin olduğundan bahsedebilmek mümkün. Aynı zamanda e, bu son yayınlanan ses kayıtları da artık reddedilmiyor. Başbakanın evet. birçok alana müdahalesinden bahsediliyor ve kendi tarafından da bu kabul ediliyor. Oldukça evet. ilginç zamanlar geçiriyoruz. Uhur. Cumhurbaşkanının vurgusu da oldukça yerinde olmuş bu konuyla alakalı. Bence de ama Türkiye ile ilgili konuşmamış. Ukrayna'dan bahsediyor Cumhurbaşkanı. Ne? Biraz önce bahsettiğiniz Türkiye ile alakalı değil miydi? Değildi. Oo, baştan söyleseniz onu. Hukuk dediğinde e, aslında uluslararası hukuktu. Ben biraz Ali Gengiz oyunu yapıp uluslararası lafını makasladım ki aldanasın bu tuzama düşesin diye. Biraz önce çaldığımız parçanın tam ismi neydi Türkçe? Olarak. ...bu kuşkuları kaldır. İşte bütün derdimiz bu galiba. Bir cevap bekliyoruz, bir açıklama bekliyoruz ama... ...Cumhurbaşkanından ne Başbakan'dan çok kolay gelmiyor bu açıklamalar. Yok Cum Başbakandan artık birbiri ardından gelmeye başladı. Şimdi aslında mesela cevap gelmesi konusuna gelince... ...mesela sabah ATV havuzu için kurulan gizli havuza, kurulan gizli havuza 200 milyon dolar kredi veren Ziraat Bankası yetkilileri e, sormuşlar. E, taraf gazetesi mesela soruyor. Ne yaptınız krediyi diye? Nasıl verdiniz? Biz kredi veririz. Nereye harcandığına bakmayız demiş. Bir cevap oradan geliyor. Yani e, hukukun o ortadan kalkması durumunda tamamen kalkmasına giden bir yol üzerinde tabii böyle şeyler olması normal. En tepedeki, en yetkili insanlar da hukuku, mesela en yetkili insanın seni ve herkesi de ben kendim bile okurken şaşırdım, beni bile şaşırtacak netlikte bir açıklaması var. Hukuku dinlemem ben diyen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı var. Bu yeni başbakanlık başbakanlı konutundan bahsediyorsunuz evet. galiba. Yani kesinlikle ee, Kasımpaşa filan demiş. Ee, onun ne ilgisi olduğunu bilmiyorum ama Boğaz'a karşı viskisini yudumlayıp <gülüyor> olduğunu da söylemiş. Trakya için ahkem kesenler hala filan. Ee, başka ne demiş? Eee İşte böyle şeyler söylemiş. Yaparım, otururum. Güçleri yetiyorsa yıksınlar demiş. Yeni başbakanlık binasının yapımıyla ilgili sıkıntı söz konusu değil. İnşallah Nisan-Mayıs gibi açılışını yapacağız demiş. Mahkeme kararına rağmen yürütmeyi durdurmaya. Seçimden sonra mit dışında yargıtay ve danışta için düzenleme yapacağız demiş. Hukuksuz olarak yaptığımız hiçbir şey yok demiş. Hukuksuz olarak yaptığımız hiçbir şey yok demiş. Yok demiş ve hukuk mahkeme kararı da yürütmeyi durdurma dün alınmıştı. Mahkeme Güçle... kararına rağmen hukuksuz yaptığımız hiçbir şey, şey yok. yok demiş. Evet. Güçleri yetiyorsa yıksınlar yürütmeyi durdurdular. Bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım, içine de girip oturacağım diye. Hey Haydi. Ondan sonra. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Küçükaydın'da alınan karar zaten yürütmeyi durdurma değil, iptal demiş. Gazi yerleşkesinin eskiden sahip olduğu birinci derece doğal sit koruma statüsü mahkeme kararıyla tekrar korunmuş olmaktadır. Ve yani bu ne demektir? Burası üçüncü derecede doğal ve tarihi sit alanı değil, geçmişte olduğu gibi birinci derecede doğal. Tarihi ve sit alanıdır demiş. Fakat son cümleyi okuyorum. Buyurun. Karara rağmen dün inşaat çalışmalarının sürdüğü gözlenmiş. Bu da yaşanmış. Yani dün yürütmeyi durdurma kararı var. Mahkemeden alınmış. Ve inşaat çalışmaları devam etmiş. Zaten başbakan da diyor ki ben yapacağım. Mayıs'ta da, Nisan Mayıs'ta da geçip içine bir güzel oturacağım demiş. Nasıl? Yani haksız da sayılmaz oturabilecekse otursun tabii. ki. Ama mahkeme kararına rağmen hukuku ıı, tam olarak cümleyi hatırlayamıyorum. O kadar karmaşık bir cümle kurmuş ki. Karmaşık mı? Mahkeme kararına rağmen yürütmeyi durdurdular. Bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım. İçine de girip oturacağım diyor. Bunu mu karmaşık buldun? Yani biraz Evet. Peki. Yani oldukça aleni bir şekilde olması zaten olayı birazcık karmaşıklaştırıyor galiba. Mahkeme kararına rağmen bir ülkenin başbakanının bunları söylemesi olayı karmaşıklaştırmıyor mu sizin gözünüzde de? Ne olup ne biteceğine dair şeyler gelmiyor mu aklınıza? Geliyor. Doğrusun istersen. Ondan sonra Ankara'da o hal tehlikesi gibi haberlerin çıkması gayet normal olarak karşılanabilir. Nobel Barış Ödülü aday göstermemişler mi? Başbakan nerede Hanım. Evet. Önümüzdeki yıllarda kısmetse. Evet. Peki şimdi o zaman biraz şeyden bahsedelim. Tapeleri doğruladı şimdi. Yani medya üzerinde vesayeti kaldırdı demiş. Ya yani inanması güç... <gülüyor> Yani hay Allah asabım bozuldu. Neyse o zaman ben ufak bir haber vereyim. Siz asabınızı toparlayın tekrardan. Ee, benim en inandırıcı bulduğum açıklama, gerçekten de inandırıcı bulduğum açıklama, yani bu e, düşünce yapısı içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ten geldi. Metin Külünk 17 Aralık'taki e, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ve sonrasında yaşananlarla ilgili bir takım açıklamalar yapmış Habertürk'te. Diyor ki Metin Külünk katıldığı televizyon programında. insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale ediliyor demiş. 17 Aralık darbe girişiminin hiç felsefli bir boyutu olmadı. Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir. İnsanların günah işleme özgürlüğüne müdahale ediyorsunuz. Bu bireye sen günah işleyemezsin baskısıdır yapılıyormuş hukuk tarafından. Ee, aslında Allah'ın hududuna müdahale ediyorsunuz demiş hukuk tarafından. İki kişi arasındaki telefon görüşmelerini dinleyerek bunu bir darbe girişiminin aracı haline getirmek, is getirmek İslam hukukunda hiçbir yeri yoktur demiş. Önce felsefeyle başlamış ardından İslam hukukuyla bitirmiş olayı. Ama içindeki o ufak meyvecikleri bakmak lazım. Ben felsefeci ve şey değilim siyasetçiyim demiş ama. Evet. Bu konuyu konuşması gereken felsefecilerdir, İslam hukukçularıdır. Maalesef bu ülkede hepsi susuyor onun için ben konuşuyorum demeye getirmiş. Felsefeciler de İslam hukukçuları da sustuğu için mi milletvekilleri evet. felsefe ve İslam hukuku hakkında konuşuyormuş? Evet. İlginç. Ama gayet de e, benim inandırıcı bulduğum e, Adalet ve Kalkınma Partisi bir milletvekilinden bir açıklama gelmiş. İnsanların günah işleme özgürlüğüne müdahale ediliyor demiş. Af dileme hakkıyla ama. Ha, o kısımda şey yapmak lazım. Af dileme hakkıyla günah işleme özgürlüğü vermiştir. Hazreti Peygamber günahları açan değil, örtücü olan bir rahmet geleneğinin mimarıdır demiş. Bakıyoruz şimdi İslam'da günaha bakıyoruz, bir de kitabı Mukaddes'te bakıyoruz. İslam Kur'an'da günah anlamına gelen kelimelerin geçtiği bir dizi ayet var, bir zend var günah. 39 ayette yer veriliyor. Fetih suresi ikinci ayetine bakalım. Ey Muhammed doğrusu sana açık bir zafer sağladık. Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Yani mesela zafer kazandı, kabul edilirse külüp tarafından başbakanın adını vermemiş ama böylece Fetih suresi ikinci ayette bu durum olabilir. Sandık deniliyor yani. Fahşa kötülük var ikinci fahşa yani kötülük ve ahlaksızlık da genellikle zina suçu hakkında kullanılıyor. Bunu geçiyorum. Vizr var, yük, senin gönlünü açmadık mı? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? İnşirah suresi, birinci ve üçüncü ayetler. İzmir ee, Melek Cebrail Muhammed'e geldi, göğsünü yardı ve yüreğini çıkardı. Onu yıkayıp tüm günahlardan arıttı, ilim ve imanla doldurdu diyor. Dalal var, Duha suresi, şaşkınlık sapkınlık günahı. Rabbin şüphesiz sana vereceksen de hoşnut olacaksın. Seni öksüz bulup da barındırmadı mı? Seni şaşırmış bulup da doğru yola eriştirmedi. Bunları mı kastediyor bilmiyorum. Külünk ama ben bunları çıkarttım. Ee, Hatice var mesela 9.'da. Kim yanılır ve günah veya suç işlerinde sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur diyor. Yani bu şer var, seyyiye var, su var, fesad var, fısk var ve buhtan var. Ama en önemlisi şu... Allah korkusuna ödül olarak üç ayrıcalık veriliyor. Size iyiyi kötüden ayırt etme anlayışı, kötülüklerinizi yaptığınız bütün kötülükleri silmesi ve sizi affedecek diyor. Affedilmeyen günahlarsa şirk, Allah'a ortak koşmak, imanlıyı öldürmek ve dinden dönme, irtidat. O zaman tamam. Bu üçü mü? Bu üçü. Diğerleri affedilebiliyor. Evet. Tam ondan bahsetmiş o zaman. Ondan bahsetmiş. Evet. Ee, şeyde Mesih inancındaysa e, şu var. İnsanlığın kurtuluşu kurtulmalığa dayanıyor. Yani çarmıha gerilme durumu. Teorik bir felsefeden ibaret de değil. O düşmüş günahlı insandan bir borç alan günahın kaldırılması için gerekli fiili bir gerçek. Yani yalnızca insandan günahı kaldırmakla yetinmeyip aynı zamanda onu bu manevi hastalıktan kurtarması Kurban Mesih'in özelliklerinden biri. Çünkü çarmıha gerilen Mesih'i her kabul edenin yaşamı yenilenir, içinde günaha karşı tiksinme duygusu oluşur. Çarmıh günahın korkunç işini, ürkütücü cezasını görebilmesi için ruhsal körlüğümüze son vermiştir. Evet. Külünke Biraz yardımcı olsun diye bu kitabı mukaddesten ve şeyden Kur'an-ı Kerim'den bazı örneklerle evet. yardımcı olmaya çalıştım. Mesele tavazuh etti mi? Muhtemelen ama ben biraz daha böyle anayasa hukukuyla alakalı konularla desteklemek istiyorum bu düşünceyi. O zaman Danıştay başkanı olması için rakip aday çekilsin diyen başbakanın sözlerine montaj dekupaj'a geçelim. Böyle. Başbakan Erdoğan ve dönemin Adalet Bakanı Saadullah Ergin'i atfedilerek yayınlanan ikinci telefon konuşmasındaki artık buna montaj diyemeyeceğiz anladığım kadarıyla. Yani daha doğrusu bunu bilmiyoruz ama bundan önceki konuşma montaj değil Hı. çünkü başbakan kabul etti onu var dedi. Seçiliyor galiba yani hangisinin montaj olup hangisinin montaj olmadığı başbakan tarafından da gayet net bir şekilde biliniyor. Bakalım bu montaj mı değil mi? Başbakanın gözünde. Danıştay başkanlığı seçimi konuşuluyormuş. Bundan normal ne olur? Adalet bakanıyla başbakan bir hakimin yüksek mahkemeye bir hakime hakimin seçilmesi durumunu siyasi otorite olarak aralarında konuşuyorlar. Bundan alası mı olur? Yani eskiden bir teorik bir şey olarak tartışırdık yargıya müdahaleyi. Bundan sonra teorik bir şey ya da böyle kapalı kapılar arkasında yapılan bir şey olarak görmemiz mümkün değil galiba. Bu Nevzat Bey tanıyor musun diyor Özgür Bey. Sadullah Ergin de ben tanımıyorum bunu Mehmet Emin tanıyor diye cevap vermiş. Mehmet Emin Kuzun Anayasa Mahkemesi üyesi ve eski Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Danıştay'a seçtirdiği bir arkadaş. Esas itibariyle iyi birisi olduğu söyleniyor. Olumsuz değil ama. Onun şu anki dairesi kritik daire. Bütün imtiyaz sözleşmelerinin hükümete ilişkin bu imtiyaz sözleşmelerinin itirazen gittiği daire bu daire. Nevzat'ın bunun dışında kalması gerek demiş. Tamam işte diyor Erdoğan. Hmm. Mehmet Emin'le görüş. Mehmet Emin kendisiyle görüştü. Yani buna ben Zerrin Hanım'dan şimdi Zerrin Hanım kim? Başbakan destekledi değil aday? Zerrin Güngöy Danıştay Başkanı onun lehine çekiliyorum dairenin başında kalsın adam Sadullah Ergin soruyor evet Zerrin Hanım konusunda diyor Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses şimdilik daha bugün kabul ederse kendisine ait olduğunu biz bütün kabul edeceğiz e, şimdilik bu soru işaretini koyalım o ses kesiyor bizim de bayanı seçtirmemiz öbür yandan farklı avantajımıza olur diyor bir bayanın böyle bir yere gelmiş olması dış cephede yani dünyaya karşı önemli diyor. Yani feminist bir yaklaşım var. Aynı zamanda pozitif ayrımcılık da yapıyor. Evet pozitif ayrımcılık da yapıyor. Mahkemeye. Keşke yaptı tek ayrımcılık bu olsa. Bir bayan seçtiriyor. Evet diyor ben Mehmet Emin Bey ile görüşeyim demiş Sadullah Bey. Recep Bey de Tayyip Bey. Evet demiş, sen Mehmet Emin Bey'le görüş olur demiş. Yalnız anayasaya aykırı olduğu söyleniyor. Bunun anayasanın mahkemelerin bağımsızlığı başlığını taşıyan 138. maddesi, bunu T24 almış haberde. Ee, şey diyor, Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar diyor. Daha önce duymuş muydu? Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler bak burası önemli ikinci fıkra hiçbir organ makam merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez genelge gönderemez tavsiye ve telkinde bulunamaz evet, işte böyle modern metinlerin tadı da hayır oluyor tavsiye ve telkinde bulunamaz dedikten sonra Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen ses şöyle diyor bizim de bir de bizim bayanı seçtirmemiz lazım diyor. Yani yine çekiliyorum dairenin başında kalsın adam diyor. Bir başka yüksek hakimden bahsediyor. Öbür taraftan farklı avantajımız olur diyor. Yani burada bir yargı ve tavsiye ve telkin buluyor mu, Görüyor musun sen? Yasama ve yürütme organlarıyla idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır diyor bir de. O hani şey var ya öbür konuşma. Yürütmeyi durdursunlar. Bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım. İçine girip oturacağım dedi. Orada da yargı anayasada açıkça söylemiş madde. 138. madde. Yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili yani uymak zorundadırlar. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez. Ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Olsun. Ben Nisan'a Mayıs'a geçer otururum. Anayasal suça girme, anayasal suça işleme özgürlüğüne müdahale edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Tapenizi yarıda bırakmak gibi bir durum söz konusu olmasın ama CHO'ya bağlanmak lazım galiba. Hmm. Ceha bağlantımız var. Fatma, Bergin, dinçli ile konuşuyoruz. Bugün konumuzda 3. Havalimanı konusundaki son gelişmeler. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Merhabalar, Belgin Hanım. Merhaba, Ömer Bey. Günaydın. Merhaba, Günaydın. Günaydın. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Bugün üçüncü havalimanı meselesini konuşalım. Evet. Şimdi biliyorsunuz yürütmenin durdurulmasına karar verildi 21 Şubat tarihinde. Bunun üzerine karar zaten kamuoyunda geniş bir yankı uyandırmıştı. 15 Şubat'ta da resmi olarak karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tebliğ edildi. Bu tarihten itibaren bakanlığın artık bu kararın gereğini sizin derhal uygulama yükümlülüğü başlamış oldu. Evet. Fakat bu yönde bir çalışma yok bizim bildiğimiz kadarıyla. Hatta tam tersi karar kamuoyunda duyulduktan sonra hemen bakanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve DHM'ye yetkilileri kararın hiçbir şey değiştirmeyeceğini, çalışmaların aynen devam ettiğini, çalışmaların hız kesmeyeceğini, söylemişlerdir. Ee, biz de bu beyanlar üzerine yarım bir suç durusunda bulunmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz bu e, anayasaya ve kanunlara e, aykırı bir eylem. Aynı zamanda da bir suç e, mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi. Evet. Biraz önce evet. okuyorduk 138. madde aynen. Yani evet. uymak zorundadır mahkeme kararlarına evet, idare evet. ve Hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez idare ediyor. Yasama evet, yürütme. Yani anında. başbakanlık konutu meselesinde de benzer bir evet. şey oldu. Artık bizim ülkemizde olağan olan mahkeme kararlarının uygulanması gibi bir duruma geldik artık. Yarın suç duyurusunda bulunmayı planlıyoruz. Burada bir parantez açmak istiyoruz. Şimdi mevcut düzenlemede idari yargılama usul kanununda bir de şöyle bir olanak var. Mahkeme kararının gereğini kasten yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında doğrudan tazminat davası da açılabiliyor. Yani nedir? Biz e, mesela bu karar üzerine eğer havaalanı projesi devam ederse bu konuda yetkili olan bakan ve diğer kamu görevlileri aleyhine e, tazminat davası açabildi. Fakat mecliste olan bir değişiklik tasarısı var. Yanılmıyorsam meclisten geçti. Yakın zamanda resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz. E, bu değişiklik uyarınca tazminat, e, doğrudan kamu görevlileri aleyhine tazminat davası açma olanağımız ortadan kalkacak. Bu da önemli bir gelişme, yargı kararlarına karşı direnç gösteren kamu görevlileri aleyhine kullanılacak önemli bir mekanizmaydı. Fakat elimizden bu mekanizma da alınmıyor. Bu durumda sadece idare aleyhine tazminat davası açma olanağı kalacak elimizde. Bir bilgilendirme daha vereyim dava dosyası ile ilgili. Fikret Bizimcan isimli bir kişi davalı idare yanında davaya müdahil oldu. Bu kişi kimdir diye hatırlayacak olursak, hı hı. Kanal İstanbul Projesi'nde bir yatırım planı varmış bu kişinin. Ben de internetten bastım, hatta şöyle bir haber var, çılgın projeye çılgın santral diye... Ee, sabah gazetesinde e, Kanal İstanbul projesinin e, İstanbul'un elektrik sorununu çözeceği iddia ediliyor. Bu kişi müdahale olmuş. E, ve havaalanının projesinin iptal edilmemesine devam etmesine talep etmiş mahkemeden. Ne gerekçeyle? Ee, gerekçesi şu. işte Yatırımlar engellenmek istiyor. Halbuki işte Sulak alanların kuruyacağı iddia ediliyor. Fakat bu bilimsellikten uzak bir iddia falan gibi gerekçeleri var. Kendi yatırım projesinde de sunmuş. Bu projenin çok faydalı olacağını iddia ediyor. Elektrik üretiminde vesaire. Bu gerekçeli müdahale olmuş. Bizim de kamuoyuna bir çağrımız var. Tüm İstanbulluları hatta tüm Türkiye'lileri diyelim davaya müdahil olmaya çağırıyoruz. Sonuçları çünkü İstanbul için çok ciddi olacak bir proje. Biz de bu müdahale dilekçemizi yayınlayacağız. 3.Havalimanı.org diye bir web sitemiz açıldı. Yeni. 3.Havalimanı.org Evet. Buradan bütün gelişmeleri takip edebilirsiniz. Müdahale dilekçemizi de burada yayınlayacağız. Ve tüm İstanbulluların müdahale müdahale, müdahale olmaya Davet ediyoruz. Ee, Kamuoyunun yaratılması e, adına önemli bir adım olacaktır bu müdahale kayıtları da. Evet, evet çok ilginç. Bu yarın e, başvuruda bulunuyorsunuz. Evet, yarın Markim. suç duyurusunda. Suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Bu, ne, ne, bu, nere, bu, nerede evet. bulunuyor suç duyurusu nereye? Savcılıkta. Savcılıkta. Evet, evet. evet. Bunu takip etmeye devam edeceğiz hiç şüphesiz. Evet, son bir çağrım daha var, mı duyurum daha doğrusu. Ee, biliyorsunuz hep de vurguluyoruz bu açılan dava bir yurttaş davası. Ee, fakat mahkeme çok yüksek bilirkişi ve e, keşif bedellerine hükmetti. Evet. Ee, bunun için yarın bir dayanışma partimiz olacak. Saat 10'da Cezayir'de, Beyoğlu'nda Cezayir'de. Herkesi bekliyoruz. Üçüncü havalimanına hayır demek için yarın akşam orada bir araya geleceğiz. Yarın akşam onda. Çok teşekkür evet. ederiz. Durumu takip etmeye elbette devam edeceğiz. Peki, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık, Açık Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Artık sormuyoruz nereye doğru diye. Bir gündem çok yoğun galiba. Beni biraz geçer. Evet ha? geciktik. Biraz sartı ama... Niye? E... Gündem mi yoğun? Evet <gülüyor> yetiştiremiyoruz onu. Yarın Türkiye'de bir... misiniz? Siz anlamadım. Yarın şeyi öğrendik. Yeni ee, suç duyurusunda bulunuyor. Üçüncü... E hava ile ilgili olarak <gülüyor> uygulanmamasına karşın <gülüyor> ve bütün e, Türkiye'deki yurttaşları da müdahil olmaya çağırıyorlarmış. Biraz onun konuşması sırasında Fakat o e, müdahalelik işi bitiyor biliyorsunuz. Evet. Danışta ya. O yani toplukü müdahalelik işini bitiriyorlar. O tam da bu yüzden zaten evet, olmasın evet. diye. Yani onunla ilgili yasa daha tam çıkmadı galiba ama böyle bir, bir tasarım var. Varmış, onu da ondan da Tabii. bahsettiler. Ee, ayrıca idareyi de artık e, mesela bu hukuku uygulamayan e, idare memurlarını da e, ne karşı tazminat davası da açılamayacak hale geliyormuş. yeni yapılacak. Tabii. Yani. Damga yasası, evet. Aha. harika. Yani günah işleme özgürlüğü diyor bir AKP milletvekili işittin mi onu? Külünk hmm, Metin Metin Külünk evet hmm. yani bir, bu konuda bir gözlemin var mı? Ee, var biraz şey yaptım <gülüyor> kitabı mukaddesi ve <gülüyor> Kur'an-ı Kur Kerim'i inceledik hafif Ha. o yüzden gecikmelerdi o ya bir ya, artık tamam <gülüyor> ilmimiz <gülüyor> biraz yükseldi ee, şey üç durumda affedilebiliyormuş günahlar evet. ee, yani affedilmeyen tanrı korkusu günahları siliyor sadece Hı. size e, yani affedilmeyen üç şey var Allah'a ortak koşmak şirk, imanlıyı evet. öldürmek bir evet. mümini Evet. Kasten öldürmesi, bir de dinden dönme, irtidad, İrtid, evet, evet. Onun dışında her şey. Yani. Evet. Onun dışında her şey şey yapılabiliyor. Evet, ben de anayasal suç işleme özgürlüğünü bekliyorum. Ya aslında o bütün şey, o tartışma, o esas tartışma o da oraya daha gelemedik. Bak, evet. <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz bir ortamda. Ha, tam tam zır deli değil mi? Yani bir de ortam yani. <gülüyor> hakikaten yani, yani nerelere geldi tartışma bakalım. Evet şeyi takip ettim mi bilemiyorum yetişebildin mi ama Atatürk Orman Çiftliğindeki başbakanlık tabii, inşaatıyla tabii, tabii, tabii, ilgili tabii, tabii canım, açılışını tabii, da yapacağım içine de girip tabii, oturacağım. Oturacağım diyor tabi. Evet. Halkı temsil ediyorum diyor. Şimdi bu halkın temsiliyeti üzerine daha çok konuşacak şey var elbette önümüzdeki günlerde ama şimdilik ben Ukrayna ve Avrupa Birliği üzerinde duralım diyorum biraz. Evet. Yine de yani işlediniz tabii ama daha hala bence çıkarılması gereken bir takım dersler var özellikle bu Ukrayna meselesinde. E, bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor aslında yani Tayyip Erdoğan'ı da ilgilendiriyor çünkü Tayyip Erdoğan'ın rol modeli biliyorsun Vladimir Putin yani olmak istediği e, yani benzemek istediği lider e, ve e, herhalde büyük bir yenilgi e, yaşadı yani bu Kırım e, üzerinden Kırım'da e, yapmaya çalıştıkları üzerinden Vladimir Putin. Bu pazartesi günkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylama tarihidir bence. Yani e, biliyorsun orada e, tek başına kaldı Rusya e, ve e, Çin dahi yani bu Kırım'daki e, güç gösterisinin bu tehditlerin kabul edilemez e, olduğu konusunda Rusya e, yani diğer ve bütün 14 e, Güvenlik Konseyi üyesi bu yönde bir tavır koydu. Yani bundan tabii bir Güvenlik Konseyi kararı falan çıkmadı ama zaten veto hakkı var Rusya'nın. Evet, ama bu bile yeter. Yani bundan sonraki aşama yedinci madde yani Birleşmiş Milletler çartının yedinci maddesi yani uluslararası güvenliği tehdit maddesiyle ilgili bir teklifin gelmesidir. Geçmez tabii yine veto hakkından dolayı Rusya'nın ama bunun telaffuz dahi edilmesi önemli. Yani bu aslında sadece Rusya'nın yenilgisi değil. Yani biz bu dünyada zorla kol gücüyle silah gücüyle tabii her istediğimizi yaparız diyenlere e karşı bir, e bir, bir, bir ikaz aynı aynı zamanda bu çok önemli yani bazı oylama yani e bu işgal meselesi yani Kırmızı işgali işte e bin bir tane şey vardı gerekçesi var e Putin'in tıpkı e buradaki hükümet gibi aslında onların da her konuda gerekçeleri var ya yani günah işleme özgürlüğü dahil Şimdi bu, bu, bu, bu hesap çarşıdan döndü yani. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ardında biraz bu Suriye şımarıklığı var tabii. Yani Suriye'de bir şekilde istediğini elde etti. Ama orada öyle yanlış bir hesap ki. Yani Suriye'de niye Rusya'yı istediğini elde etti? Çünkü Batı savaşmak istemiyordu da ondan. Yani bir ara formül bulununca ee, Suriye konusunda bir orta yol işte bir şekilde yani ki, askeri müdahale olmadan bu işi e, e, yönetebilme konusunda bir ortak akıl çıktı ortaya. Nereye kadar yürüt yürütüyorlar e, ayrı konu ama e, buradan e, kalkarak Rusya ben bu Kırım'ı da hallederim. Zaten 2008'de de bir müktesebatı var biliyorsun Gürcistan. Gürcistan'da istediğini tamamen elde etti. Evet, orada Batı tamamen sessiz evet, kalmış evet, ve yolu evet, açmıştı. Yani. Evet, evet ve dolayısıyla yani orada ben ben burayı da alırım, orayı da alırım, burayı da alırım falan derken küdü diye duvara da tosladı ve çok ilginçtir tabi yani bu bu tarihidir yani şu herhalde kırım, Kırım'da olup bitenler. Çünkü yani söz birliği etmişçesine yani bütün ülkeler Çin dahil NATO, AGİT, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, ee, Birleşmiş Milletler e, tabii yani bir şey söyleyemedi ama e, ortada işte bir Birleşmiş Milletler'in temsilcisini e, galiba bir, ona bir göz daha vermek üzere bir e, içeri aldılar. Böyle bir e, haber vardı dün gece. Ee, ama e, çıkışı yok yani. Şu, öylesine yok ki Amerika Birleşik Devletleri'nden bu gaz ihracatı Avrupa Birliği'ne artık ciddi ciddi gündeme geldi. Bu bizim başımızın belası kaya gazı ee, tabi ama e, yani işin stratejik e, e, işe stratejik pencereden Baktığım zaman yani dengeler tamamen değişiyor. Avrupa Birliği de alternatifler yani hep arayışı içerisindeydi zaten Rus gazına alternatifleri %22'si geliyor aşağı yukarı Rusya'dan ee, ve bunun yarısı da Ukrayna üzerinden geliyor ee, Avrupa Birliği'ne yani bununla aynı 1973'teki hatırlarsın petrol krizi gibi yani Arap e, ya petrol üreticileri Batı'ya şantaj yaptıklarında Hemen alternatifler gündeme gelmişti. Aynı şey oluyor şimdi. Dolayısıyla Rusların gazı ellerinde kalabilir. E, ruble yerle bir oldu biliyorsun. Fena halde düştü. Bu borsa zaten berbat bir durumda Moskova borsası. E, para kaçıyor. Para zaten kaçıyordu aslında. Yani şeyden Rusya'dan e, pek gündeme gelmeyen ciddi bir sermaye göçü var yıllardır. Ayrıca bir de beyin sermayesi göçü var tabi Burada da yani özellikle şeyde çok ciddi bir sermaye hareketliliği gözlenmiş geçen hafta gelen haberler bu şekilde artı tabi Avrupa Birliği baktık yani bu iş ciddi yani kesen ağzını açtı 11 milyarlık bir yardım paketi geliyor. Evet, bugün de, bugün de Amerika Birleşik Devletleri de bir milyarlık bir kredi öngördüler. Artı tabii işin en yani Rusya açısından fiasko dememizin nedeni Simprefolle yani işte Kırım'ın başkenti bizim Ak, Ak Mesjid dediğimiz, değil mi? Semtlerini <gülüyor> Türkçesiyle. Ee, Simprefölde Kiev konuşuyor aslında bu sorunun nasıl çözeceğiz diye. Yani, yani Rusya'ya e, ihtiyaç kalmadan. Dolayısıyla bu herkesin kulağına küfe olması lazım. Bu e, şu son Kırım fiyaskosunun yani Rusya açısından. Evet. Şimdilik Allah'tan sadece Havaya ateş edilmelerle kaldı. Yani çok daha <gülüyor> büyük ve tehlikeli şeyler olabilirdi. Eskalasyon da olabilirdi tabii bir şekilde. E son haber tabii Rasmussen'in. Yani bu NATO sadece e, yani bunu yermekle kalmadı. Rusya'yla olan bu Partnership for, for Peace diye 1989 sonrasında ortaya çıkmış bir e, e, ortaklık e, vardı özellikle Rusya'yla onu tamamen gözden geçirmeye karar vermiş durumdalar yani bir, bir soğuk savaş rüzgarı açıkça esiyor yani bu tabi aynı soğuk savaş değil ama yani Putin ne dur dendi <gülüyor> yani bu iri ufaklı diktatörlere çünkü arda, arkada da bir şey yok yani bu Putin aslında çok zayıf bir diktatör bir yerde. Yani Hem güçlü ama hem de çok zayıf. O yüzden bizimkinin rol modeli zorda. Tarzan zorda. Bunu böyle okumak lazım kanaatimce. Evet. Cengiz Bey bu sabahleyin Ukrayna hakkında konuşurken The Guardian gazetesinde yazdığı bir makale atıfta bulunmuştuk. Bu yazı içerisinde de şeyden bahsediliyordu. Ukrayna'da e, bu neo Nazi olarak nitelendirilen aşırı sağın iktidara gelmesiyle beraber Avrupa Birliği ilk defa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana neo Nazilerle masaya oturmuş durumda deniyordu. Gerçekten de böyle bir durum söz konusu ya, mu? Şimdi muhalefet içerisinde herkes var. Yani e, Ukrayna muhalefetinin içinde herkes var. Yani ama e, özellikle Rusya'nın Naziler geliyor. Hatta e, yani sapına kadar antisemit yani Yahudi düşmanı olan e, e, Rus e, establishmentında e, bu sonuna kadar işleniyor. Naziler geliyor. Yahudi düşmanıdır bunlar falan diye. Bu tamamen Hı -hı. Rusların propagandası. Hı -hı. Yoksa e, orada Ukrayna'da işte hükümet olma durumunda olan orada bir kere çok geniş bir e, ve çok renkli bir e, muhalefet var onlar aralarında konuşuyorlar tabi Ruslar bunları yani neonazileri öne çıkarıyor ki e, batı bu e, batıyı ürkütmek için yani tanesini evet, adamlar şeydir Anladıım yani biraz ilginç Tabii bu çok önemli söylediğin Çünkü e, burada da aynı şey oluyor dikkat ederseniz. Evet. Yani burada da e, AKP taraftarları AKP giderse bak neler olur e, diye bir, bir bunların yani aylardır yıllardır hatta işledikleri tema bu. Daha hala bu, bugün de aynı şey söyleniyor. İşte AKP giderse CHP MHP koalisyonu gelir diye bir laf var. Aynı şey yani. E, ama bu, bu, bunu yani orada bunu ya, batıda bu neonazi korkuluğunun bir esamisi okunmuyor tabi bence CHP MHP konusunda söylenenlerin de bir harlığı yok ama Türkiye'deki Türkiye'de işte göreceğiz bakalım ne olacak gibi bir şey kalmadı şimdi yavaş yavaş onun üzerinden Avrupa Birliği'ne gelelim isterseniz evet Şimdi biliyorsun bu Bekir Bozdağ yeni Adalet Bakanı şeye gitti, Brüksel'e gitti bir apar topar. Ee, bu özellikle yapılan HSYK değişikliğini konuşmak üzere. Ee, Öbürkülerin pek bir vakti yoktu. Ee, sanırım Füleyle görüşmedi. Ee, bir tek Ria Omen Ruitenle görüştü. O da işte raporu hazırlıyor. Avrupa Parlamenteri, Hristiyan Demokrat, Hollandalı biliyorsunuz. Ee, o ayın 3'ünde geçtiğimiz pazartesi e, son e, değişiklik önergeleri geliyordu. Takvim epey bir e, şey oldu yani uymadı takvime. Türkiye ilerleme raporu Avrupa Parlamentosu'ndan çıkacak. Çünkü hem Türkiye'de çok fazla gelişme oluyordu. Yani özellikle olumsuz gelişme. Hem de e, Avrupa Ukrayna ile uğraşıyordu. O yüzden hep gündemde değildi. Yani Sülenin bugünlerde attıkları tweetlerin %99'u Ukrayna ile ilgili. O yüzden biraz gündemden düştü Türkiye ama mesele orada olduğu gibi duruyor ve normalde genel kurula yani bu Avrupa Parlamentosu'nun genel kuruluna 17'sinde gelecek rapor zehir zemberek bir rapor. Şimdi bu hükümet aklı sıra işte oraya bunların bir yeni bir şeyi var ya hani yok aslında öyle değil de böyle Türkiye demokratikleşiyor falan gibi saçma sapan şeyler anlatıyorlar ya gidip onları. Şimdi bu şeyde bu Rüya Olmen Rutene anlatmış Bekir Boz'da. Onlar da işte biliyorsun Avrupalı burası gibi değil yani böyle nazikçe dinleyip <gülüyor> saçmalamayın falan gibi şeyler söylemişler öyle anlaşılıyor. Ondan sonra şöyle demiş diyor yani kadın e Peki madem öyle, şu HSYK'yı yollayalım Venedik Komisyonu'na bakalım. Ne diyor Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi'nin Venedik Komisyonu var ya. Evet. 89 sonrasında uygun mu değil mi? Yani Venedik e, e, normlarına diyelim. Ondan sonra bizimkiler de yok yok canım, tabii uygun falan. Var ya şimdi burada böyle bir e, e, savunma gelişti canım, yok ki onu... Herhangi bir e, gelişme, hadise, yasa, metin için söyleniyor bu artık. Bu yeni bilim teknoloji bakanı var biliyorsun. Şey dedi, bayılıyorum ona. Fikri, e, Fikri Işık mıydı? Fikri Işık, e, onun mesleğini biliyor musun? Unlu mamuller. O şey. Evet. O, o şey demiş, yok canım belli demiş bunun <gülüyor> doğru olmadığı hissiyatı evet, ilk hissiyat. başta şey hissettim demiş. Hissettim. Bu, işte. Dolayısıyla bu bunu yani laboratuvara yollayıp doğru mu yanlış mı diye bakmaya gerek dahi yok demiş. Bu da aynı. Yok ki sanırım verlik yollamak için öyle bir ihtiyaç yok. Bu çok iyi bir yasa demiş. Merak etmeyin falan demiş. Evet. Jennings <gülüyor> tabii bu durumda şeyi nasıl şimdi da rapor yazılmadı birkaç gün mü var ne zaman verecek bilmiyorum e daha önergeler dediğim gibi işte Taksim biraz e, oynadı çünkü evet. e, yani zaten önergeleri tam anlamıyla gelmedi Almanlar değişiklik önergelerinin yeterli e, olmadığını söylüyorlar Ağırlık, özellikle Almanlar ki çok önemli tabii onların bu, bu işe e, yani bu, bu kadar önem vermeleri Zaten Elmar Brok var yani Alman Hristiyan Demokrat şeyin başında. Dış İlişkiler Komitesi'nin başında o Türkiye'yi iyi bilen bir e, Avrupa parlamenteri. Yani Tarzan orada da zorda. Hayır şeyi de nasıl diyecek? Pardon sözünü kestim. Yani bu mahkeme kararlarına rağmen mesela gerek Atatürk Orman Çiftliğindeki başbakanlık inşaatının gerekse üçüncü <gülüyor> köprü üçüncü havalimanıyla ilgili pardon bu mahkeme yürütmeyi durdurma kararlarını tanımayan bir e, tavır, bir de şeylere de sahip çıktı. Bu Tabii. sene diyorlar da yargı organına doğrudan müdahale içeren bundan daha doğal ne olabilir diyor Adalet Bakanı'na yakından takip evet, evet. E Bunlar da rapora herhalde yansıyacaktır. Elbette. Şimdi e, işin iki boyutu var orada. Bir, bir hukuksuzluk boyutu var, bir de çevre düşmanlığı boyutu var. Evet. E, bu son olup bitenler e, yani aşağı yukarı bir, bir yıldır falan yani Türkiye'nin Çevresel sorunlarına pek yüz vermeyen Avrupa Birliği ki buna e, Yeşil e, Avrupa Vekili Helen Flotter da dahil. E, bu son bir yıldır bu artık öyle bir ayyuka çıktı ki Türkiye'deki çevresel okursuzluk diyelim. E, mecbur kaldılar e, ne oluyor ya diye bakmaya. Çünkü tavır şuydu daha önce. Ya siz önce bir e, gelişin, büyüyün falan bu çevre sorunlarına sonra bakarız gibi bir ebleh ruh hali ve şuur hali içerisindeydi Avrupalı vekiller. Şimdi tabii aya öyle değil yani çünkü bütün bölgeyi tehdit eden işlere giriştiği için hükümet ki Kanal İstanbul bunun yani işte listedin birinci sırasında. Dolayısıyla burada böyle bir hassasiyet de çıktı ortaya ki bu çok hayırlı bir gelişme. Bunların hepsi rapora girecek tabii ama önemli olan bundan sonra ne olacak? Yani rapora girdikten sonra şimdi Avrupa Parlamentosunun raporu bağlayıcı bir rapor değil ama şunu söyleyecek herhalde yani Mart 2014 itibariyle yani Türkiye'de seçimler öncesinde ve Avrupa'da da Seçim öncesinde 22 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçim var biliyorsun. Ee, yeni komisyon gelecek sonbaharda falan filan. Ee, öncesinde Avrupa e, Türkiye ile olan ilişkilerine nasıl bakıyor? Aslında buradan bizim elde edeceğimiz, yani bu Avrupa Parlamentosunun ilerleme raporundan elde edeceğimiz e, intiba veya dedi, bilgi bu olacak yani ne, ne nasıl bakıyor ne istiyor falan ondan sonra yani ilişkilerin dondurulması falan yani bütün bunlar ondan sonra tabi konuşulur gündeme gelebilir ki, yani olur mu olmaz ama konuşulmaya başlanır Yani böyle bir ihtimal Tabii ki var bu gümrük birliği ile ilgili bir gelişme vardı. Nihat e, Zeybekçi e, diye bu İstiklal e, Harbi Hükümeti'nde e, ekonomi bakanı e, biliyorsunuz. E, Harp Kabinesi e, evet. ekonomi bakanı. He, Gümrük Birliği işte, tekrar e, müzakereye açılacak diye bir şeyler söyledi geçen gün. Şimdi bunun hiçbir Avrupa'dan bir karşılığı gelmedi yani çünkü bunu tekrar müzakere etmek bana zorlasan imkansız. Ama bir takım iyileştirmeler yapılabilir tabii Avrupa Birliği'nin yani karşı tarafında rızasıyla. Gümrük Birliği konusunda Dünya Bankası'nın bir raporu bekleniyor. Geçen Aralık ayında çıkacaktı hala çıkmadı. Eğer, ve o raporun iyi çıkacağı yani Türkiye'nin Gümrük Birliği konusundaki endişelerini ve sıkıntılarını işte itirazlarını dikkate alan bir rapor olacağı söyleniyordu da hala gelmedi. Onu beklemek gerekiyor. Gümrük Birliği meselesi bu. Tabi bu Erasmus'ta bir kriz var. Bir de onu O Onun şakası yok. Çünkü o komisyonu aşan bir şey. Yani Orada tamamen e, Türkiye'den farklı olarak e, bağımsız çalışan bir e, OLAF adlı yani bütün bu e, para pul işlerine bakan bir e, audit mekanizması var Avrupa Birliği'nin. OLAF adı. E, ve e, oraya düştüyse ki oraya geldiği anlaşılıyor. işin yani bu her türlü e, yani para pul konusundaki Yanlış işlemlerle ve yani gönüllü gönülsüz önemli değil. Yani bilerek bilmeyerek ama yanlış işlemlerle ilgili bir audit mekanizması bu. O devreye girdi, onu durdurmak mümkün değil. Yani ona Türkiye'deki gibi müdahale etmek mümkün değil öyle diyelim. Çok küçük bir şey tabii bu yani ama öğrencileri tabii birebir Olan öğrenciler olacak. Yurt dışında evet. eğitim görmek şansını tabii. elinden kaçıracak öğrenciler. Tabi. Ondan sonra o e, Öyle bir e, sakıncası e, Olabilir e, Ama ne olacak Hükümet bizde çıkar cebinden Verir kardeşim neyse ne kadarsa Biz veriyoruz der yani, o, Öyle şeyler yapıyorlar ya. evet. Neyse parası verelim falan. E, Ama tabi bu e, Sadece parayla olan Bir şey değil yani o ilişkiyi e, kesecek demek veya en azından askıya alacak demek. Böyle bir risk var e, ve e, bu, e, bu diğer fonları da etkiler. Yani diğer gelen fonların nasıl kullanıldığı ile ilgili. Çünkü Türkiye'ye nereden baksan yılda yani aman aman bir para değil tabii. Bu havada uçuşan paralarla karşılaştırınca e, bir milyarlık bir hibe yapılıyor. Ki Erasmus da bunlardan bir tanesiydi. Avrupa Birliği cephesindeki durum bu. Ben e, Budapest'te ve Lübriyana'daydım. Onunla ilgili iki tane gözlemim var. Onlarla bitireyim diyorum. Hı hı. E, e, Budapest'te de bu bir meşhur terör müzesi var biliyorsun şehrin merkezinde. Evet. Yani hafıza merkezlerinden, hafıza yerlerinden bir tanesi e, Avrupa'daki... E, hem hem faşistler hem komünistler orayı işkence mekanı olarak kullanmış. Ve orası şimdi bir terör müzesi. Gezmiştim vakti zamanında ama söyleyeceğim o değil. Hemen yanı başında bu Yunus, Yunus Emre Enstitüsü var ya Türkiye'nin Göyt Enstitüsü diyelim. Yani hı hı. resmi kültür kurumu. ...yurt dışındaki... ...ondan sonra hemen o yanına bir yer açmış... ...Yunus Emre... ...o, o ilginç... Ee, ...inşallah... ...oradan e, esinlenirler... ...yani... Ee, ...çünkü Türkiye'nin de böyle... E, ...hafıza mekanlarına ihtiyacı var... ...aklıma geldi... ...ikincisi de bu Ömer seni özellikle... ...ilgilendirecek bir şey... ...şimdi ve tabi... E, ...dinleyicilerimizi... E, Dünyada bir e, e, bu e, uç e, iklim hadiseleriyle ilgili bir çetele var artık. E, bu son 2-3 yılda olup bitenlerle alakalı yani işte İngiltere'deki aşırı yağmur evet. şu bu falan. Şimdi gözden kaçmış bir ülke var o da Slovenya. Slovenya çok çok e, Yeşil bir yerdir Çok ormanlıktır küçücüktür ama e, Yani neredeyse tamamen ormanla Kaplı bir e, ülkedir e, Üçte biri Ormanların üçte biri Şu e, geçen ay başındaki e, Doğumla e, Mahvolmuş durumda Gördüm gözlerimle e, Tam bir apokalips Kıyamet görüntüsü Çünkü Eee e, Kar yağmış, ondan sonra ardında e, ve e, sıcaklık düşme e, yükselmemiş ardından e, ve yağmurla birlikte e, dallardaki o e, buz e, görülmemiş seviyelere ulaşmış ve ağaçları yıkmış iyi mi? Evet fotoğrafını gördüm. görmüşündür ama e, orman örtüsünün üçte biri gitmiş. Evet ben bunu bilmiyordum çok çarpıcı bir bilgi Evet ama şey iyi olacak geleceğim. Her şey tabii. Evet yani, Bu şey günah işleme. evet olan işte, hal inan edilmesi bile düşünülüyor onun için halledeceğiz meseleyi seçimlerden sonra. Ne olacak canım? Ne elimizden ne kurtulur mu? <gülüyor> Peki çok hayır sabahlar. Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete I remember one September I'm on one Friday night Zagley and Billy Lyons had a great fight. Crying when you lose your money line to lose. Billy Lyons shot six bits. Zagley betty he paid. Zagley out with his forty said, "You done shot your last." When you lose your money line to lose. The woman coming running, fell down on her knees. Crying, oh, Mr. Stagger don't shoot my brother, please, when you lose your money. Now you're talking about some gambler, or to see Richard Lee, shot $1,000 and come out on a three, crying, when you lose your money, learn to lose. Lord, the judge told the chef, we want him dead alive. I know what can we bring when it told the fortified. To when you lose your money, line to lose. Lord, the woman told the judge, my husband named Jack Sheff. Want a red bull, stag better go somewhere else when you lose your money line. Harry, Ferry Lewis, Billy Lyons and Stack Lee adlı parçayı dinlettik. Ferry Lewis, 1893'te bugün doğmuş, 1981'de de hayata veda etmiş bir country blues gitarist ve şarkıcı, şarkı yazarı, Tennessee'li, Memphis'li ve ilk eski tarz blues müzisyenleri 1920'lerin, ee, emekliliğe ayrılmışken artık hiç adları e, esamileri okunmazken birden tekrar keşfedilmeleri sürecinin ilk isimlerinden biri Folk Blues yeniden canlanması hareketi 1960'larda e, ortaya çıkan ilk isimlerinden biriydi onun doğum gününde de bir günaydın demiş olduk şimdi önemli bazı şeyler var yani internet erişim birliği denen bir olay var mesela. İnternet sivil toplum örgütü maskesi taşıyan erişim sağlayıcıları birliğiyle de sansürlenecek diye bir haber var T24'te. Çok önemli görünüyor. Bu garabet olarak nitelendirilmiş haberde Füsun Sarp Nebil'in yazısı bu. Bu sansürün baş aktörü durumunda internet erişim birliği hükümet kendisini sansürücü gö göstermemek için o görüntüyü vermemek için bu tür bir yol seçmiş. Bir maskeleme var yani yeni internet kanun maddelerinin getirdiği internet erişim birliği ve bir yapı kurulması için çalışmalar başlamış ve hızlanmış. Dün büyük erişim sağlayıcılar bugün geri kalanlarından. 40 kadar kişiyle yapılan toplantılara e, TİB yani Telekomünikasyon İletişim Birliği de kendi hazırladığı tüzük taslağıyla gelmiş durumda. Bir sivil örgüt gibi planlanıyor İnternet Erişim Birliği. Bir nevi bugünkü telkoder gibi davranacağı öngörülüyor ama telkoder gerçekten telkoder nasıl okunacak bu telkoder gerçekten sivil ve katılımı isteğe bağlı. Oysa internet erişim birliği devlet tarafından ve zorla, zorlamalı olarak kuruluyormuş. Merkezi Ankara yapılmış. Tüzüğü bile devlet tarafından hazırlanmış. Ve formalite icabı toplantıda sunuluyor. Buna rağmen dediğimiz gibi birlik için sivil inisiyatif adı veriliyor diyor. Büyük bir yeni konuş işte. Hikayesi bu. Evet. Neden önemli bu? İnternet durumu ondan da bahsedebiliriz. Ama yeni konuş demişken bir atıfta bulunacak mısınız? Yani her zaman bulunacağım ama biraz daha beklemeyi tercih ediyorum. Sen söyle. Türkiye İstatistik Kurumu'nun tarafından 2012-2013 yılı internet kullanımıyla alakalı verilerin açıklanması var. Türkiye 31 Avrupa ülkesi arasında %49'luk internet kullanım oranıyla bilin bakalım kaçıncı olmuş? Sonuncu. <gülüyor> Aynen öyle. Romanya'dan sonra 31. sırada yer almış. Görmemiştim ama tahmin etmek çok zor değil. Benim zeki olmam gerekmiyor bunun için. Evet internete girip bakmanız gerekiyor. Yani baktığınız zaman bu şey ortaya çıkabilir. Türkiye'de 16-74 yaş arası bireylerin internet kullanım oranı 2013 yılında %49'a çıkmış. Gene büyük bir rakam. Nitelen olarak görebiliriz. Genç nüfusun büyük bir oranı yük, payı vardır galiba bu %49'luk oranda. Bu oranı erkeklerde %59, kadınlarda ise %39 olduğu söyleniyor. 31 Avrupa ülkesinden İzlanda ve Norveç'te %97 ile internet kullanımında birinci oldukları söyleniyormuş. %96 ile İsveç ve Danimarka 95 ile Lüksemburg ve Hollanda 58 ile Romanya'da 30. sıradaymış. 49 ile de Türkiye sonuncu sırada. Ama İsveç'i yendik dün futbolda. Hmm, bak kaçırmışım orayı. Ya. Yani. yani İsveç orada yüksek olabilir ama futbolda boyun eğitirdik. Ee, i̇nternet peki erişim birliği taslağa göre de sadece işletmecilerin katılacağı bir örgütmüş. Yani derden birisi katılması sorulduğunda dernekler üye olamaz demişler. Doğrudan operatörlerden üye isteniyormuş şu anda 322 olarak verilen sayı işletme, o sayıdaki işletmeci buna katılmak zorunda ama sak, acaba 322 operatör mü var demin bu lisanslı firmaların bir avuç dışındaki çoğunluğu büyük firmalardan alıp satanlar ya da kendi iş için kendi network'ünü kuranlar yani böyle e, acayip bir şey kapatma kararı alınıyor Mahkemeye ya da TİB'den filtreleme elektronik ve otomatik yapılıyor. Veri tabanı erişim sağlayıcı firmalar tarafından bulunan erişim engelleme kararı sunucularındaki veri tabanlarını kısa süreler içinde otomatik güncelliyor. Dört işlem tamamlanmış oluyor. Böyle bir süreç. Peki buna neden şey Ya yani Merkezi Ankara'dan yapılan tüzüğü devlet tarafından hazırlanan şey, Niye sivil inisiyatif deniyor? İşte onu. Kime sonmamız lazım? Orwell'e, gerçek bakanlığı, yeni konuşta, Gerbak. Piramit biçimindeki koskocaman parlak beyaz beton yapının yüksekliği 300 metre. 28. sayfa bu kocaman parlak beyaz beton yapının yüksekliği 300 metre, beyaz cephesine zarif harflerle yazılmış üç parti sloganı. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Durum bu yeni konuşta böyle. Manuel Castells'in ilginç bir konuşması 18 Şubat'ta Harvard'da toplumsal hareketler ve internet üzerine bir konuşma yapmış. Bunu da Mine Gencel Beck, T24'te bloguna koymuş fakat kimse interneti durduramaz diyor ve toplumsal hareketleri ele alıyor Manuel Castells. İlginç fakat şimdi vaktimiz olmayacak bu yani sadece internet değil birçok tarafta artık e, bu kaygılardan bahsedebilmek mümkün. Mesela Anadolu Ajansı aslında kimse Anadolu Ajansı'nda durduramaz. Anadolu Ajansı'nın siz CNN Türk'te konuşan Bülent Arınç'ın sözlerine sansür, getirdiği sansürden biri Haberler misiniz? Haber derdim ama söylemeyi unutmuşuz. Evet çok iyi ettin bunu hatırlatarak. CNN Türk'te katıldığı Ankara günlüğü programında 17 Aralık'ta ki bu büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sonrasında e, yaşananları değerlendirmiş Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç açıklamaları... Anadolu Ajansı tarafından sansürlenmiş. Başbakan Yardımcısı Anadolu Ajansı tarafından sansürlenmiş. Olur mu böyle bir şey? İnanabiliyor musunuz? Hayır. Hangi cümleleri sansürlenmiş? Evet o çok önemli. Söyle. Ee, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın Rızar Sarraf'ın uçağıyla umraya gitmesi ve 700 bin liralık saat hediye edilmesiyle ilgili iddiasıyla hakkında konuşmuş. Kolundaki saati ve çocuğunun parasını sorarsanız bana demiş ben mahcubiyetten cevap veremem ifadelerini kullanmışlar. Bir ayette müminler mallarıyla ve evlatlarıyla imtihan olunurlar denildiğini belirtmiş. Bu kolay bir imtihan değildir. Allah bizi çocuklarımızla malımız ve servetimizle imtihan etmesin demiş. Ve? Ve bu konuşmaları başbakan yardımcısının 7 bölüm halinde abonelere servis eden Anadolu hajansı haberlerinde yer almamış. O da da hava etsin sansüre karşı. A A A A Öz Özgül var onun. Yani koskocaman başbakan yardımcısı insanı sansüre örülüyor. Evet. Peki şeye ne diyorsun sen? Şimdi bu e birkaç küçük haber daha verelim hemen. Enver Aysever var gazeteci uçağı kaçırmış ve Türk Hava Yolları'nı kimse durduramamış. Evet. Tweet atmış bir görevli bir daha Türk Hava Yolları'nda uçamayacaksın diye tehdit etmiş. Ayrıca Türk Hava Yolları bankosunda gizli dinleme yapılıyormuş. Neden? Ben anlamadım bu noktayı. Neyi, niçin dinliyorlarmış? Bilmiyorum niye dinleyelim. Bankoda müşteri ve çalışanlar arasındaki görüşme gizli olarak dinlenmiş. O da soruyor. Türk Hava Yolları yanıtla demiş. Bilgimiz dışında gizli fişleme niteliği taşıyan bu durumu mahkemeye taşıyorum. Türk Hava Yolları bizi dinliyor ve adamları bunu ulu orta söylüyor demiş. Bana korkunç bir olay yaşattı. Uçağı kaçırdığım için süren bir konuşmada görevli kişi tüm bankaların ses kaydı aldığını söyledi demiş. Çok ilginç değil mi? İtiraz edersen bir daha Türk Hava Yolları ile uçamazsın diye de bir ses gelmiş oradan. Başbakan için attığı tweet nedeniyle akşam gazetesindeki işine son verilen Sibel Oral'ın açıklamaları var. Üst yönetimde rahatsızlık yarattığı söylenmiş kendisine. Onu da geçiyorum ve geliyorum en ilginç taraflarından bir tanesine. Başkent yerel seçimler sonrası için güvenlik hazırlıklarına başlamış Hüseyin. Özay'ın haberi bu tarafta. Bugünkü manşet haber bu. İstihbarat birimleri Güneydoğu'da özerklik için diğer illerde de seçim sonuçlarına yönelik tepkiler için eylemler yapılabileceğine yönelik bir rapor hazırlamış. Hı hı. Bu raporlar doğrultusunda önlemler masaya yatırılmış. Kalkışma başlığı altında toplanıyor. Bir kısmı da zaten birkaç gün önce güvenlik zirvesinde ele alınmıştı. Başbakan Erdoğan'a 30 Mart yerel seçim sonrası için sunulan raporların başında Güneydoğu geliyor. Özerk ilanı, özellik ilanı ve beraberinde halk eylemleri ikinci olarak seçimlerin ardından gezip arka eylemlerine benzer eylemler yapılabileceği tahmin ediliyormuş. Onun da adı ne? Olası kalkışma senaryoları. Zaten iki ayrı toplantıda devlet zirvesinde ele alınmış. İlki dış güvenlik zirvesi yani emniyetin ve MIT'in olası eylemler için alacağı tedbirler İkincisi, seçim güvenliğinin yanı sıra seçim sonrası senaryolar için çalışmalar 3 ayrı noktada Güneydoğu'daki tüm gelişmeler anlık rapor ediliyor, yeni alınacak tedbirler revize ediliyor ve mesela gezi türü eylemler fitili ateşlenebilir, mesela Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılacak Başbakanlık yeni hizmet binası Allah Allah Öyle bir şey mi olacakmış şimdi? Evet. Üçüncü havalimanı ve üçüncü köprü için yapılan çalışmaların eylemler için gerekçe gösterilebileceği bildirilmiş. E ortada bir hukuksuzluk var mı peki? Hayır. Bu üç, saydığınız üç olanda da bir hukuksuzluk yok mu? Nereden baktığına bağlı? Bence yok. Ben başbakan gibi düşünüyorum. Oh, yeni düşüne tamamen kendimizi <gülüyor> kaptırmışız galiba. Öncelikle de eylemler büyümeden önlenecekmiş. Bu iyimser senaryo. Kötümseri de merak ediyor musun? <gülüyor> Lütfen. Eylemlerin bastırılamaması ve büyümesi durumunda olağanüstü hal. O hal. ilan edilmesi var. Yani sonuç olarak Hüseyin Özay yazmış ki Ankara seçimler sonrasında olası her türlü eyleme karşı önlemlerini hazırlamış durumda. Şimdi diyor ki Sorgu bölümünden bir ufak parça okumak istiyorum sana. 1984. George Orwell. Bu sıralarda çok revaçta. Bizim açık dedi. Siz sabah filan okumaya devam edin. Siz kitabı sabah mukaddesli oşak. 1984 okuydu. Evet. Tabii. O'Brien tepesinde durup Winston'a baktı. Sesi yine dikleşmişti.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 İçini boşalttıktan sonra içine kendimizi dolduracağız. Beğendin mi? Ya ben daha çok... 290-291 1984 İşte ama. eski, şimdi artık şey var. Allah onların evlerine ateş salsın, yuvalarını yıksın, birliklerine bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin gibi. Ee, bu tip... Ee, durumlar benim favorim. Son zamanlarda bu, bu, tip, bu tip argümanlara maruz kaldığım için e, biraz 1984 bana bir, oldschool geliyor, geliyor değil değil evet, evet, evet, evet. Bu yapayım, yapma diksinde bu gündemler ötürü kendimde bulayım diyorum. Hadi bakalım. Evet. Böyle de Hasan Cemal de bir yazıda şey soruyor. Erdoğan'a soruyorum. Siz anayasal suç işlerken paralel neredeydi diye sormuş. Mahkemenin beraat kararını bozdurmak, ihale iptal ettirmek, alofati hattından haber attırıp program sansürletmek, yandaş medya için para havuzu oluşturmak için devreye girerken paralel mi vardı? Mahkeme kararına karşı Adalet Bakanınızı devreye sokarak yargı bağımsızlığını içe saydınız. Anayasal bir suç işlediniz. Üstelik bir değil iki anayasal suç işlediniz. Bir ihale sonucunu değiştirmek için de devreye girdiniz. Bir zamanların Başbakanı Mesut Yılmaz'a Türk Bank olayında Yüce Divan yolu sizin oylarınızla açıldı. Şimdi yine soruyorum. Bir başbakan olarak ihaleye fesat karıştırmaya açılan yolda anayasal bir suç işlerken acaba yanınızda paralel mi vardı diye soruyor. Evet. evet. Benim evet. elimdeki son haber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan geliyor. Kadir Topbaş bir açıklama yapmış. Toplu taşıma araçlarına 65 yaş üzerindeki vatandaşların yeniden ücretsiz olarak kullanabileceklerini, uygulamanın dünden itibaren başladığını söylemiş. Ama neden yeniden? Neden daha önce ücretli olarak ücretsiz olarak kullandıktan sonra tekrar ücretliye geçmiş 65 yaş üstündeki büyüklerimiz diye de sormadan edemiyorum. Şöylemiş uygulama lazım olabilecekler için ufak bir bilgilendirme yapalım. Topbaş şöyle demiş: Bugün buradan başlatıyoruz. Dün diyor bunu. Nüfus kağıdını gösteren kartı olmasa bile bu ha, hastalara bedava soracak. binecek. <gülüyor> bedava binecek demiş. İstanbul'da yaşayan 700 bin civarında 65 yaş üstü insan var. 700 bin civarında 65 yaş üstü insan varmış İstanbul'da. Vay canına. Otobüse metroya toplu taşıma e, binerken nüfus kağıdını çıkarıp gösterecek. Ücretsiz binecek. Şu andan itibaren bunu başlatıyoruz demiş seçimlerde kime oy vereceğim söylemiş bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nüfus kağıdınız değil. Ama siz işe koşarak ya daha doğrusu da radyaya koşarak gidip gelmiyor musunuz? Evet. E, tamam. Sizinle alakası olan bir durum değil bu. Niye ben dediniz zaten ki? benle alakası olduğunu söylemedim ki. Ha, ben işte paralel ben... aldı seçimlerde algı oy, oy kullanacağım konusunda tereddütlerim belirdiğini belirdim. Daha Hı. önceki kararımdan. Her an vazgeçebileceğimi söyledim. Evet. Aynı zamanda konuşmasına Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Demirsöz'ün Topbaş'a plaket taktimin hemen arkasından yapmış. Kurdeleyi kesmiş, roman ezgileri yükselmiş. Roman şarkıcı Cobra Murat'ın övgüleriyle karşılaşmış Topbaş ve Murat'ın çift terli isteğini kırmayıp bir süre karşılıklı oynamışlar Cobra'yla. 700 bin kişiyi temsilen acaba Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olsam mı diye düşünmüyorum. Değilim doğrusu. Yavaş şehir yerine yavaş ülke. <gülüyor> yani. Ama siz koşarak gidip geldiniz için radyoya bir problem olmaz bu konuda. Evet, evet yağmuru da yağdırmaya başlıyoruz zaten. Her şey yoluna gidecek. Bıyıklarımızı da kestirmek zorunda kalmayacağız. Wes Montgomery ile bitirelim. John Leslie ama herkes Wesley'i biliyor Montgomery. 1923'te bugün doğmuş bir cazcı gitaristi, caz gitaristi. Majör gitaristlerden biri Django Reinhardt ve Charlie Christian gibi. Ve pek çok, onlardan esinlenip pek çok gitaristi de kendisinden sonra gelen Pat Martino, George Benson ve Pat Metheny gibi önemli gitaristleri de etkilemiş. Şimdi oradan Yağmur'u da almış olalım. Çala çala Yağmur'da yağdırmayı umuyoruz zaten sürekli. Here's That Rainy Day adlı parça. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. este